Günaydın no Ankara. People jam gourmet sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bon appetito tut ki. sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler radyoların başında bir kez daha gene diyelim. Yağmurlar yağıyor yakında seller bekliyor şehrimizi ve biz de sonbahara tatlı tatlı giriş yapıyoruz. Oktay Demirci bizimle birlikte bu sabah. Ve Oktay Demirci birazdan Twitter'dan fotoğrafımla paylaşırız. Amerikan Anayasası'nı nasıl hazırladıklarını ve neye dikkat ettiklerini anlatacak. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Günaydın. Uzun uzun anlatacağım evet. Yani bayağı bir çalıştım. Ee... Güzel bir anayasa yaptınız. Umarız ee, şey yani... olur. Yani devam ederler Amerika'da yıllar geçse de o ilk anayasaya atıfta bulunurlar. Şimdi biliyorsun biz ee, memleketten... Amerika'ya gelen e, ilk ekibiz. Hı hı. E, o yüzden de aslında bu bir ekip işi. Evet. Ben en başta onu söylemek isterim. E, tabii önce ekibin isimlerini saymadan önce e, neler yaptığımızı ve çalışmalarımızı uzun uzun anlatacağım, En sonunda ekibi böyle bir böyle bir büyük bir yere isimlerini yazmayı düşünüyorum. Kafalarını böyle şey yapmayı düşünür müsün kayalara? <gülüyor> Nasıl yani ben tam anlamadım. Mesela kayalarda böyle yüzleri olsa altta da önemli sözlerinden bir tanesi. Mesela işte bir lafa bakarım laf mı diye falan gibi. Aa çok güzel fikir aslında ama o zaman alır ya. Yani kayaya yüzü nasıl şey yapacaksın abi? Yani anda? illa kayaya şey yapmaya gerek yok onu hazır yapılır fiberglastan. Kaya rengine boyanır. Tamam. Yapıştırılır. Tamam o da o da güzel o da güzel fikir. Ee, ekip arkadaşlarıma ben buradan çok teşekkür ediyorum ona, onu konuşuruz Ege ona bakarız ee, e, tabii ki ekip olarak e, sen de bu ekibin içindesin onu da baştan söyleyeyim ben çok sağ ee, ben sana saatler olsun diyeceğim ama yarım bir tıraş olduğu için nasıl yarım ya? ağızda söylemek durumda yani. bundan daha saatler şey <gülüyor> Fah... <gülüyor> Fahir Bey görüktü Görüktü. Bu da yeni girdi. Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. <gülüyor> hoş geldiniz Gecek Fahir Bey. Sizin bu sabah sürprizleriniz de olmasa var ya hayat çekilecek gibi değil çocuklar çocuklar. Ekip diyordunuz. Ekip diyorduk. Oktay Demirci ile anayasa hekimlerle yazdığımı uzun uzun anlatacağım. <gülüyor> Amerika Anayasası anayasa yanlış anlama. <gülüyor> Şöyle bir döner misiniz? Buyurun Fahir Bey. Kafanızı azıcık öbür yana döndürün. Sen şimdi yani sakallarımı kestiğime ikna olmadın mı Ege? Ee, Şu halimle. Olmadım. Hayır. Ha, ben Nasıl? sana söyleyeyim. Şimdi ben ya, senin yani. tıraş olmuş görmüyorum. Aa, boş ver Oktay. Gören görsün, gören göz var, görmeyen göz var. Resme, çocuklar resmen bir ağırlıkmış onu ben anladım. Kafa... Çenenin su değinmesi hoşuna gitti mi? Çok değişik. Hoşuma gitti ya da gitmedi değil ama çok değişik bir duygu oldu. Ama... Şey oldu değil mi? Çenen çabuk bitti gibi bir his oldu. Benim daha evet hemen, indirmem lazım. Evet falan. hemen hemen kıvrıldı. Doğru, doğru diyorsun. Hemen çok çabuk bitti. Fotoğrafları çekebiliyor muyuz hocam? Ya da size fotoğraf çektirebiliyor muyuz? Bu <gülüyor> ara sıkça karşılaşacaksın da Oktay. 5 dolara ya. 5 dolara, 3 dolara, 5 dolara, 3 dolara. 5 dolara yalnız. 3 dolar, hafta sonları 5 dolar. Kızılay'da çektiriyorum abi. Valla helal Yani olsun. öyle her yerde mesela yani şu anda işim sırasında öyle bir ya fotoğrafı. şeye çok benzemişsin. İşte bu ilk anayasa'ya çıkanlarda O ya. değil ya. Kuzey-Güney Sadece... Savaşı' ndan... Tatlı komutanlardan bir tanesi. Ya şey... O... Ne? Kulver <gülüyor> kalitesinin şeyi ya. Ya Kulver kalitesinin sahibi bu ya. Bu şey bildiğin o zenginlerden. da adını sen getir Oktay diye. Ya boş ver Faik. Olmuş mu, olmuş mu olmamış mı? Affedersin. Onu söylesem. Boş ver kime benzediğini ya. Olmuş ki Teşekkürler. hem de nasıl yemin ediyorum bu fotoğraf çektirme sanatı senin bir ek gelirin olacak Oktay. Teşekkür, i̇şte Kızılay'a gideceğim evet. o yüzden e, saat 3 ile 4.30 arasında e, her gün Kızılay'da. duracağım böyle. Fotoğraf yani, çektirme imkanı. Sadece duracağım ya, böyle. New York'ta şey, do... Parlak takım Bir sen var ha, ya. Donla gezen donla çıplak Donla gezen gitarcı. çıplak gitarcı var. Aynısının Çok değişik modeli. Valla çok yakışmış Oktay. Çok teşekkür ederim. Oktay sana ne lazım biliyor musun şimdi? Ne abi? Biraz sağlam para lazım Oktay. O, onların hakkını veriyor olman lazım. Yani Oktay ginerim... bıyık denmiyor. Sakal da denmiyor. Buna başka bir şey deniyor. Jefferson modeli. Şey rahamette Jefferson yaşasaydı çizme o alacağız böyle. oktaya ama kol çizme değil binici çizmesi, bininci çizmesi o kadar bir şey olurca ağ çizmesi işte artık ağ çizmesi öyle körüktü de değil ama şey elinde de kırbaç olacak sinirlendiğinde kırbaçta ceza ilk önce tabii ki Köylü yani işte şey o yüzden Jefferson değil mi uyaracak de. falan. Ben John Adams diye düşünmüştüm <gülüyor> hocam John Adams yani çünkü de. Jefferson hakikaten sinirli yapının insan. Daha, halt etmiş öyle diyeyim ben sana. Daha sonra. sakin daha Vallahi şey. Vallahi billahi yani. var ya adam şu halinle sen var ya sen senin canını yirin. Yani İsveç izin verirseniz İsveç Sağlık Bakanı ile ilgili konuşulduğu bizim Türkiye'nin diye bir şey mi kalmış ya bırak Allah aşkına. Sen ne konuşacaksan konuş. <gülüyor> Hadi ben gene takip ederim. Sonuçta ben Anadolu Lisesi mezunuyum. İstersen İngilizce de konuşabilirsin. Belçika Sağlık Bakanı'nı biliyor musunuz? Belçika Sağlık Bakanı. Belçika'nın Sağlık Bakanı şu herkes anda... Herkes de gaza geldi galiba. Vallahi, ben ben an... de 31. Ben 84'lüyüm. Dünyanın en popüler siyasetçilerinden biri olmuş. Bakalım o bugün Türkçe tweet atacak mı atmayacak mı? E, 127 kilogram ağırlığındaki siyasetçi Megide Block... Sa sağlık bakanlığı görevine getirilmesi tartışma yaratmış. Resmen obeziteyle mücadeleyi bitiriyoruz artık falan mı? Evet. Yani bu hanımefendi mi obeziteyle mücadele edecek diye Belçika'da şu anda tartışmalar. Şimdi Onun... Obeziteyle barış başlayacakmış orada. Bence bizlerle zamanında çok şey yapıldı. Artık Okullarda barış. mesela orada şey var mı? Sabahları süt, fındık uygulaması. Çünkü bayağı orada şeyler bahsediyor. Belçika'da başlayacak. süt, fındık, çikolata, çikolata. waffle, Puffles, patates kızartması ya. Patates kızartması. French fries gider, diyorlar. Sabah dini gider, çocukların zihni açılır. Gerçi Belçika obezitenin dünyaya yayıldığı yer olabilir mi ya? Şöyle bir geleneksel şeyini bakınca. Bira. Çikolata ve bira, evet. Patates, Ama patates, bunlar çikolata, hep satarak, satıcı, giyici değil bunlar. Avrupa'ya şey ama tabii. Yok diye. kendileri de yiyor fahir. Kendileri ne de yiyor kadar da, da. Herhalde şey bir formül bulmuşlar. Lokal, ben Belçikalılar'ı gördüm. Lokal aşağıda, patates iyile. kızartmacısızları var mesela mahalle aralarında. Şüphesiz. Çocuklar hep okul müdürleri Belçika'da bağırır. Patates kızartması yemeyin yemeyin diye. esas maddesi koyarlar diye. Evet. Ben bir model olmadığımın farkındayım. İnsanlar paketi değil içinde ne olduğuna bakmayı öğrenmeli demiş. E, Megi'de blok kendisine Efendi, yöneltilen eleştirileri. Değil. Sağlık bakanısınız ya çok sağlıksız bir durumunuz var ondan. Mesela bir önceki e, sağlık hükümetinde göç bakanı olarak çalışmış. O zaman pis, pis konuşmadık. Göçü durdurmuş mu ne olmuş anlamadım. Baya bir azalmış göç o dönem. Görevimi yaptım. Hayır yani Bak yaptı. O dönem bir 40 kilo almış nasıl <Gülüyor> oldu böyle şey. Yani göçmen giriş görünüyor ama sonra topraklarda bulunamıyor falan. Valla 2008 yılındaki rakamlara göre Belçika'daki yetişkin nüfusun %48'i aşırı kiloluymuş zaten. Aa. Yani var yani öyle bir. E o zaman normal canım. Obezite. O zaman normal pardon. Var. Yani itiraz edenler kim? Geri kalan %52'yi zor tutuyorum bu ne? Hayır yani o %48'in içinden de vardır itiraz eden. Obeziteyle mücadele edecek diye Sağlık Bakanı'na onu mı getirdiniz diye. Belki hep beraber şey yapacağız diyecek. Çok iyi Arkadaşlar diyecek hep beraber çok güzel kilolarımızı vereceğiz. Ülkeceme yarımı, yarım, yarı fazlalığımızı atacağız diyecek. Bir de gürbüzlük bence sağlık göstergesidir canım. 120 kilo obezite mi? 120 kilo bakayım. Belki boyludur. Evet canım. 3-3,5 üç üç, <gülüyor> metre boyu varsa bence güzel taşır yani 120 kiloyun. Boyu kaç ee, oktay? Şey Bo gibi duruyor mu? Boyunu bilmiyorum ama şöyle bir konuşması sırasında aa hmm. yok. Bayda 3,5 <gülüyor> metre olmadığını yok. anladılar fotoğraflarında. Olmadı yok. yok Anlaşıldı. Ee... Yani İsveç gene şeyde. Ya İsveç açık ara şampiyon. Yarın 1-2-3-4 da... İsveç şampiyon. <gülüyor> ben de böyle bir şey yapayım. Yarın da Hollanda e, Sağlık Bakanı ile ilgili. Uzun ya uzun şöyle bir Avrupa'yı bir, bir, bir, bir, bir, bir haldaşmamı gibi attıralım. Bir bakalım bir sağlık bakanları böyle bir çıksın bakalım bakalım. İsterseniz bakalım. biraz rock and roll neşemizi bulalım. Biraz Ondan bakalım rock and roll bakalım. bakalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aynısını yaptığınızı müjdelemek isterim. Teşekkürler. Çok güzel yaptık bence de. Allah'tan valla dinleyicilerimizi Yoruldum yorar. Oktay o değil de yeni imajın gerçekten öncelikle yeni Türkiye'ye hayırlı olsun. <gülüyor> ee, adam görsünler adam. Böyle çıkacağım. İç savaş ruhunu getirdik vakitler hakikaten. Valla ya iç savaş ruhu değil o savaşçı ruhu o şey yani aradığımız şeyi ne arıyorduk diye soranlar varsa aha aradığımız. <gülüyor> işte bunu, bunu, bunu arıyorduk yani. Bunu arıyormuşuz yani. Yani güneye gidip de köleliği nasıl bitirdi. Kaldıracak. Onu ikna edecek. Önümüzdeki günlerde şey yapacağız. Bence Oktay yapar ve şunu da söyleyeyim. Biraz seni Teşekkür kılık kıyafetle zorlayacak. Evet. Onu, onu, onu onun farkındayım. Yani. Onun farkındayım. Artık kılık kıyafet. Bunu biraz kılık kıyafet düşünsün ya. Hı. Bir de at. Her zaman düşünüyoruz. Her yani zaman tam düşünüyoruz. soğuk havalarda atla radyoya gidip Aa, gelmek ben şey var. Bir de beni mi? alıyor. Ben arkasında radyo sarılarak gecelerim. Da... Bir garip bir görüntü oluyor. Radyo yaşında. uzak olur da dükkana gidebilirim. Dükkana çok güzel gidersin. Hem o, de zaten dükkanın tam, önünde tam at, geçerim. at yok, bağlayacak yok. yer var. Bir orada şey işte Oktay, problem. Ona karşıdan karşıya geçişi istemiyorum. Çünkü senin çantanı ben taşıyacağım. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Bunun efendimiz diye. Amerika'nın Kaliforniya eyaletini biliyorsunuz. Biliyoruz. Altına hücum. Sen Amerika. daha iyi biliyorsun Oktay. <gülüyor> <Amerika 'nın... gülüyor> ee, yok biz bu tarafı biliyoruz abi. <gülüyor> Biz o tarafı gittik sonra oradan bizim şeyler gitti iki tarafa. Sizin ilk her şey Kaliforniya'da başladı değil mi hocam? Yok bizim aslında e, Londra civarında başladı ondan sonra gittik o iki tarafa. Oktay bir ısrarla bu tarzın İngiliz tarzı olduğunu düşünüyor da. Öyle biz ben o niyetle yaptım. Bıyıkta İngiliz, niyet önemlidir evet. abi. Bıyıkta değil bunu bıyık diyerek işin içinden çık ama. Evet o da bir tartışma konusu. bu ya. Bu set bildiğin set. Yüzü tam bir iki eşit yani kuzey ve güney diye. Kuzey dediğim de kuzey. Kuzey ve güney diye yüzü iki eşit parçaya ayırmış. Kendi içinde bir tutarlılığı olan bir durumu var. Amerika'nın Kaliforniya eyaletine gidelim mi? Gitmezsen ee, sen çık, nereye dersen çık, biz oraya Oktay. Çık, çık, çık, eyaletinde kaybolmadan önce İngiliz aksanlı İngilizce konuşan bir papağan Dört yıl sonra geri döndüğünde Nece konuşurken bulunmuş olabilir. İspanyolca. Valla bravo. Nereden bildin? Okudum. Herhalde Meksika'ya yakın. Ne olacak? <gülüyor> Vallahi 4 yılda e, sökmüş e, Nigel adlı Afrika gri papağanı. Ben kaç yılda İtalyanca'yı sökemedim. Herife bak. Yani papana erkek olarak düşünüyorum. Kusura bakmayın. Cinsiyetçi bir yaklaşım değil ama. Her... Nigel zaten mantıklı olabilir. Sen evet. <gülüyor> İtalyanca'yı okursa başlayıp başlayıp bırakarak sökeceğini düşündün Fahir. Ya ben temel çok önemlidir ya. Hı hı. En başı çok önemli tekrar tekrar. Çünkü neyi onun üstüne inşa edeceğiz? Temelin üstüne inşa edeceğiz. Doğru. E ne yapalım? Temeli sağlam tutalım bari dedik. O da olmadı. Papağan da demiş zaten. Tervantefe gittim demiş. <gülüyor> Tervante. Ee, İngiliz sahibi Darren Chick'le buluşmuşlar. Nasıl buluşuyor? Kim buluşturuyor? Kim bu güzelliği yapıyor? O tip programlar vardı eskiden artık o da kalmadı çünkü. Bilmem kaç yıl önceki. Tanıdığı bilmem nesi falan filan diye kim yapıyordu o programı ya? Erol Evgil mi yapıyordu? Ailenin ha yani şey bütün hay işte hayatınız mı? Ha, yok. Erol Evgil de yaptı. Yani e kadın. Dündar yapıyordu. Hayır ya bir tane kadın yapıyordu. Ee, neydi o kadıncağızın adı ya? Anladım tamam. Zayıfladı sonra çok zayıfladı Sört sonra zayıfl yok oldu. <gülüyor> Bayağı zayıfladı çünkü. Yani ya zayıflıktan yok oldu neydi ya da. Neydi o kadın adı ya? Eski sunucu evet. ha işte, i̇şte hayatınız gibi bir şey değil mi Evet sinirleniyordu falan son dönemde ee, Kravat kesmiyor muydu Kravat mı Kravat kesen o değil miydi Kravatta kesmişti tabi sinirlendiği zaman o yok, sinirlendi... Yüksek Ökçeler Programı mı diyorsunuz Ha mı? onun gibi bir şeydi ya Hı, Yüksek Ökçeler Programı'nı yapan kadın en son o ben... Leyla Tökül o senin dediğin Yüksek Ökçeler o mu Evet ben, ama... Yok ben onu demiyorum ya Başka bir kadın magazin programı yapıyordu Sonra şey oldu böyle birleştirdi falan filan ya işte Neydi o kadın J'yi biliyoruz. Gardırobunu tamamen yenilemişti. Onu diyorsun. Yasemin miydi adı? Yasemin evet. Yasemin, Yasemin doğru. Yasemin miydi? Yasemin hmm. e bildiniz tamam, değil mi? Tamam sinirli kadın. Tamam hatırladım. Sonradan şimdi. sinirli oldu. O, önceden öyle değildi. Önceden pamuk gibiydi vallahi. Ne oldu o kadına ya? O, kadına? o kadın işte şimdi şeye gitmiş anladığım kadarıyla. Amerika tarafı bir yerlere gitmiş ki bu şeyle buluşturmuş. Ondan sonra falan filan. Papağını buluşturmuş. 4 yani. yıl ortadan kaybolan papağan Nigel ilk olarak cins köpekler yetiştiren. Cins köpekler tarafından yetiştirilmiş. Bir, bir çiftin evinde bulunmuş bahçede. Ondan sonra ne yaptınız efendim bulduğunuz zaman diye sormuşlar Nigel'ı. Bizde köpek vardı bir de papağan bize... Öyle şey. Bulduğumuzda şarkı söylüyordu, bir şeyler diyordu. Murıldanıyordu. De... Köpek gibi ağlıyordu demiş. <gülüyor> Vallahi ne bekliyorlar? Ben panamalıyım diyordu ve İspanyolca ne oldu diyordu? Diye anlatmışlar. Yani mikyamon Nigel Hı -hı. demek. Yani dur ya İspanyolcaydı neydi? Neydi ne oldu? Ne oldu? Hani... Ne oldu mu? Ola değil. Muher. Mo Muher şey. değil. Tapas. E su e değil. değil şu anda deniz kriterleri Bulamadık. şey bulunamadı. Ee, ondan sonra sahibini de bulmuşlar. Vallahi helal olsun. Sevenleri buluşturmuş yani bu çift. Ee, vallahi helal olsun. Bak ne güzel. Helal güzel. Mi almış? zaten papağının varsa sal. Giderse gider dönerse döner, döner, senin, döner <gülüyor> dönmezse zaten hiç, hiç senin olmamıştır, olmamıştır. bir, bir de, lafa bakarım laf mıdır diye. Bir, bir helal mal. Çok güzel söylüyor. Helal mal döner dolaşır sana gelir. Yani şimdi hayvanlara mal gözüyle bakmak efendim kuşlara böyle bakanlar var sonuçta onlar. Büyükbaşı e, hayvanlara mal yani gözüyle Yani Memeli bakmak. olmadığı zaman galiba öyle bir şey denebiliyor diye yurt dışında biliyorum ama tabii ki ben de diyenlerin yalancısıyım. Ne diyor? Memeli hayvana esas mal gözüyle, Memeli hayvana mal gözüyle bakılmaz. Yani o da bir birey. Mal işte esas mal dediğimiz o değil mi? Mal hayvanlar da vardır olayım. Değil mi esas? Onlar kendi bazen mallık yapanları var. Onları ayrı ondan dolayı deniyor. Diğerleri yani böyle kuş yumurtadan düş. Onları ne deniyordu soğuk sıcak kanlı hayvan. Soğuk kanlı hayvan o değil, olmaz. Soğuk kanlı hayvanlar kış uykusuna yatar öyle yani, düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Olmucam öyle... ayı kadar sıcak kanlı hayvan var mı? O hariç. O, o hariç. Ayı, o hariç. <gülüyor> ayı hariç <diye>. Zaten <gülüyor> küfredildiğimde öyle dedim. Ayı, ayı hariçti. Ha. O hariç erkek. her şey, her <gülüyor> şey. Soğuk hayvanıyla, soğuk kanlı sıcak kanlı. bize şöyle güzel kanlısıyla. bir taksonomiyi anlatsa aslında ya. Konuşuyoruz. Ay, hangi hayvan nedir i̇şte falan diyor. Taksonomi, taksonomi diye. diye konuşmalar falan. Ne, ne okuyorsun sen bu aralar? Ben mı? Hı? Yasemin ya Yasemin'in penceresi ya. Yasemin'in penceresi. Kurban olurum doğru. Teşekkür ederiz. Kimdi soyadı neydi Yasemin Hanım'ın? Pencere, pencere. Pencere, pencere Hatta penceresiz de olabilir. Penceres. Hayır, kocasının adı mıydı acaba? Penceres mi? Evet. Hamit Penceres'ti kocası. <gülüyor> Hamit Penceres'i evlendi Yasemin Penceres. Akmış akmış cevaplar. Teşekkür ederiz sevgili izleyenler. Menderes diye soyadı olduğuna inanıyorsunuz da Penceres, penceres diye soyadı mı inanmıyorsunuz? Tabi canım, Penceres, Tenceres. Bunlar hep o belli bir bölgenin insanları. Hani... Balayı bitti işbaşı yaptı. Amel Al-Umit'nin koloni. Vallahi bravo hayır. İki hafta önce iki hafta oldu mu ya demiş. Oldu çabuk geçiyor ya. Ben bu evliliğe şey gözüyle bakıyorum. Bitecek gözüyle bakıyorum. Ay, yapma. Yapmayın geleni. al ismini ezberlemeyi... Red, red, red ediyorum. Ben ezber demiyorum zaten. Söylemesi çok zevkli değil. Ağız egzersizi yapıyorum. Amal <gülüyor> Alamuddin şey <size>, Kuluni. Amal Alamuddin Kuluni parantaj içinde 36. Yunanistan'ın başkenti Atina'da ortaya çıkmış. Allah. İşte şimdi de buradayım. Ondan sonra ve tabii işiyle ilgili olarak biliyorsunuz kendisi. Ya eşiyle ya işiyle ilgili olacak. Ne olacak? İnsan hakları konusunda uzman bir avukat. İnsan hakları deyince Amoleddin'e... Ne alumittine? Ama alumittine. Yasak mı acaba ya bu hanımefendinin şeyi Neyi? uzmanlığını böyle vurgulayıp avukat olduğunu söylemek? Niye canım? E, yasak ya avukatlar avukatları reklam reklamını yapmasın. Yapma. Doğru. Ay evet özel bir avukat aman o da denmez. Özel bir hukuk ı -ı, o da olmadı. Bayağı da reklam yapmış olacak. Yani. Akropol ya. hakları söz konusuysa Amolettin alumittin diyoruz. Atina'daki Akropolis mabedinden... <gülüyor> bayağı spot ya bu. Esas, <gülüyor> esas <gülüyor> reklam bu. Gelsin beni savunsun o zaman. Ben evet. sizin reklamınızı yaparken mahkemelik oldum diyeceğim. Yaz. Yes. Hmm. Ne alakası var? insan hakları o zaman. Atina'daki Akropolis mabedinden sökülerek İngiltere'ye götürülen mermerleri geri alabilmek için Yunanistan'a danışmanlık hizmeti veriyormuş hmm. ee, hanımefendi. Ee, öğle yemeği için Pire'deki Türk Limanı'nı seçti Hı -hı. Hı -hı. Çok Güzel Köfte Yedim demiş ee, Yani Çalışmalara hemen, başlattı. Hemen, başladı. hemen Başladı Ama Soyadını Değiştirmiş Direk ee, Yani Bence Kırkının Çıkmasını Bekleseydi iyiydi. Ben de George Kuluni ile <gülüyor> Evlensem Soyadımı Kuluni yapardım Herkes Anlasın diye. Niye Ya Gazeteler Mecbur Nüfus Yüzdanındaki Soyadını mı Kullanıyor Nüfus Yüzdanını Yok, Derken artık, artık Pasaport yeni. Yani Şimdi Zaten Ali Umutdini Söylemesi Zevkli Yazması Zor ona mı bakıyorlar? E, yani ona bakıyorlar. Orada. O da demiş ben kullanıyorum demiş. Yani Amal Kuluni diye. Ee, ama bir esprisi kalmadı. O dolu dolu insanın ağzına şen şakrak havayı veren ağız eğlencesi olan Amal Aluhumiddinler dinlerde. Ama Kuluni de çok güzel ya. Kuluni. Al sonra Kuluni de neşeli. Rogers olsa mesela. Kimlerdensiniz? Mesela Penceres'de. Kulinilerden. kulinilerden Amal. Penceres mesela. Efendim o ziyaretçiniz var. Kim gelmiş? Sen sor mesela. Kim gelmiş? Kulinilerden Amal gelmiş. Hangi güzel, amal? Güzel oluyor. Hangi amal gelmiş? Kulinilerden. <gülüyor> kızlık, kızlık soyadı Alev Umiddin. Onu yazsana. Onun, onun çocukları onun, nasıl banka olacak? Banka hesap numarası falan onun bir doğum tarihini falan öğreniyor. Çocuklar nasıl çok olur. zorlanacak anne soyadınızın ikinci ve dördüncü harfi. Alev Umiddin ama ya. şimdi orada A, U muydu falan diye şişecekler. Tabii canım. Ama, ama iki D ya. yazıldığını hepimiz biliyoruz. Seseleler içinde öğrenirler ya. Yavaş yavaş Annenizin kızlık soyodunun ikinci ve yedinci harfi Hah git de sabahleyin sekizde ara sor böyle kalır o çocuk bir daha hayata başlayamaz vallahi. George Clooney ne yapıyor acaba düğünden sonra bir hemen iş dünyasına girmiş hanımefendi de İş Clooney... dünyasına girdi dedi altınları sayıyor 2 hafta oldu hala bitmedi elleri yara olmuş altın saymaktan Ormana geçti büyük ihtimalle neredeydi onların evi Londra'da mı? Ya, Kuzey Londra'da mı? Kuzey neredeydi Londra'da ee, Orada gömü yapıyor işte Arkada ormana olan Hayat evine geçti Başka bir mahalleye gömecekmiş altınları <gülüyor> Vallahi anca öyle kurtarır ya Ay, ben o evlilik bana hiç şey yapmadı yani. Nerede bir ne şey kiralıyet evliliği? İddiaya girelim. Ne kadar süre bitiyorsun? Ben öyle onu da yapmam. O da çok ayıp. Ben bunlara iki yıl veriyorum hem falan. Hem iddia ediyorsun hem iddiaya girmiyorsun. Bana biraz şey gibi. Ne yani. kadar sence? Ne kadar gider? Hiç Bilmiyorum şey hiç. Yan yana görmedim ikisini bit tavırlarına falan bakmam lazım. Fotoğraflarda da mı görmedin be muhterem? fotoğrafta anlaşılmaz Düğün ki mesela. Bak. Ben şeyden anlarım. Fotoraftan hissedemezek. George Clooney bir espri yapacak mesela, herkes hepimiz güleceğiz. Alummit'in. Gene aynı falan. Gözleri... Gözleri dönüyorsa oradan. O zaman hiç bir evliliğin gitmemesi lazım. Gözlerinin dönme hızından ben anlarım zamanını. E canım o bir... yani kocasının esprisine göz döndermeyen kadına kadın mı denir yani affedersin? O zaten şeyin fıtratında var. Ama döndermenin de hızı var. Fır fır fır dönüyorsa belli ki mesela o artık. O 3 sen seneyi çıkarmaz gibi. Ki avukata da herhalde şey gibi görünecek o. Ben işe gidiyorum diyecek. Orada başka avukat arkadaşıyla konuşacak. Boşanma işlerine. Ay sen niye bu kadar şeysin ya? Yani? Negatif ya. Yani George Clooney dediğin adam. Ben hissiyat olarak söylüyorum. O kadın George Clooney'i eziyor. <gülüyor> Güreşçi olsaydı. Güreşçi olsaydı. Şimdi bu, bu dönemde bunu konuşmak da çok şey yani çok ters Tabii oluyor ayıp, ama. çok ayıp. Yani Güreşçi olsaydı aynı mı düşünecektin? O da izliyor ama o başka şeydi. Ege'de... Bu lafla eziyor. Telefon çalıyordu. Acaba Amal Alı bir tanıdığı mı arıyor da acaba? Amal Alı avukatı arıyormuş. Bence Ege Kayacan'a katılıyorum diye geldiler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşeceğiz e efendim? E Deniz Adıyak benim adam. E e şimdi Koloniden bahsediyorsunuz da ben onunla ilgili bir e anekdotu mu anlatmak istiyorsunuz? Anı mı anekdot mu? Yok hayır ana ben anekdot değil. Hikaye. O ee, zaman hikaye. Yok bilgi Sitem mi? Hayır. Hayır. Ha bilgi verecektim. Bu yalnızca ee, bilgi diyor. Hikayeye göre. Evet. evet. Evet. Siz daha önce bilmiyorum bu konudan bahsettiniz belki de kaçırmışımdır da ayan ışıklı olan bağlantısını incelemiş miydiniz kolonunu? Aynı çok benziyor diyorsunuz. Yok ee, Abdullah Gül'le olan benzerliğini biliyoruz. Ee, Bize dayatılan şey oydu Siz... İnternetten şey yapıp bakabilirsiniz de yani onun, onun babası olduğuna dair Bir takım şeyler var da iddialar var da yani aynı... Ayhan Işık'ın oğlu Aa, Ayhan Işık'a evet. zamanında Hollywood'dan teklif geldi dediklerinde Gitti orada bir aşk yaşadı Ondan sonra böyle bir çocukla Evet ben bunu söylemek için sadece aramıştım da Yani bizim Enişte sayılır yani Yani o altınlarda bizim de payımız işte... var mı Deniz Bey? Efendim? O altınlarda düğünde takılan altınlarda George Clooney'in sayı, sayı sayı bitmediği... Yok yani hani eşinin sayıda da kendi sayıda da belki ışık olabilirdi hani koloni değil. Koloni değil. Ha. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> Siz inanıyor musunuz kendi böyle gerçek hani yürekten böyle bir şeyinizi alalım. Yani sizce Ayhan Işık'ın oğlu olabilir mi? Ya da yüzde verecek olsanız kaça kaç verirsiniz oranları alalım lütfen. Ee, olamaz diye düşünüyorum yani. <gülüyor> Madem olamaz niye bizim kafamızı karıştırıyorsunuz Deniz Bey? <gülüyor> Teşekkür ediyoruz çok sağ olun Paylaşım için teşekkürler Ben hemen bakıyorum bu şeymiş ya George Clooney Ayhan Işık, ne oğlu mu? Ne yazacağız ya? I George Clooney'nin Ayhan Işık'ın gayrimeşru oğlu mu? George Clooney ve Ayhan Işık diye şey geldi ee, Evet, 1961'de doğmuş George Clooney e, Ayhan Işık ne zaman İngiltere'ye ee, gitmiş? Babasının şey. Ayhan Işık olduğunun ileri, ileri sürülmesine e, Dur bakayım Nedir bu Türklerden çektiğim diye mi şey yapmış? Şu ee, Ferar en iyi oyuncu Oscarını almış. Karısı <gülüyor> bir daha gelmez şarkıcılardan Rosemary Kulinie. Clooney. Clooney dedik. E, Bayağı bir bakayım. Clooney dedik bugün. Ha, 59 yılında Hollywood'a gitmiş Ayhan Işık. Evet. Hı, 1959 yılında George Kulinie'nin güzel annesi ve televizyon sunucusu babasıyla tanışmış. Hmm. Birlikte fotoğraf birlikte çektirdikleri bir fotoğrafları bir fotoğraf. şey yapmışlar. 1961'de de George Clooney doğmuş. 59. O, foto ya. o fotoğrafın etkisi demek ki. Ama tanışmışlar yani. Tanışlar, Ama şöyledir. tanışmışlar. E, hanfendi... O zaman bence şu anda %70 ya bence de fotoğraf çekilmiş <gülüyor> birlikte çektirdikleri fotoğraf varsa biliyorsun çocuk hep o fotoğraflara baka baka, baka büyüdüğü baka, hangi değişir. fotoğrafa bakarsa mesela bizim çocuk da size bakarak büyüyor. Mesela ben çocukken... Üçümüzün çektirilmiş fotoğrafı var ya. <gülüyor> ona mı bakıyor? Ona baka baka büyüyor. Yani ona emin ol hiç kimsenin bakmadığı kadar bakıyor. İyi ki Pelin hamileyken o fotoğrafa çok bakmamış yoksa sakallı bebek <gülüyor> hadisesini, hadisesini yaşayacaktık dünyada değil Türkiye'de. Hmm. Ee, Efendim Oktay Bey. Yani bundan ibaret ya. 1959'da Aya Işık oraya gitmiş. Ne kadar tanışmış? 15 gün mü? 2 ay mı? 2 yıl kaldı belki ne biliyoruz? Güzel bir şey, bir tanışıklık dönemi geçirmişler. George Clooney'nin anne ve babasıyla beraber. Ondan sonra hatta fotoğrafları varmış, şeyleri varmış. Birlikte böyle vakit geçirirken falan filan. Ondan sonra çocuk olunca da bu kadar benzerlik. Aya Işık'la George Clooney'nin bu kadar benzemesi. ...den dolayı e, o dönem tabi DNA testi falan Ay, gibi şeyler tabibid, yok tabibid, benzerlik tabibid. üzerinden babalık testi yapılıyor ben kesin gözüyle bakıyorum geçmiş olsun bu mesele başka türlü e, ben, açıklanamaz ve yani. dünyaca yıldızımız George Işık e, bence ben bundan sonra Işık diyorum kendisine George Işık hepimize hayırlı olsun zaten kulünide Işık demek değil mi aa Ay, evet abi çok doğru yalnız. Nasıl yakaladın bunu ya? Hı hı. Sadece uydurdum tamam. ama. Anadolu <gülüyor> sesinde şey mi oldu bu? Bize Turn of the Clooney's derlerdi mesela. Bahar günlerinde. Aa. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu Johnny Lang de herhalde şey oldu değil mi? Yaşlanınca bütün esprisi kaçtı. Bu şarkılar 16 yaşında söylüyordu. Tamam çok güzel de. Koca adamdan bu ses çıktığında hiç şaşırmayız. Aaa. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel bir atıyorum. Değiş, değiş. Yani. Temel seslerle yapıyoruz yayınımızı. Ne ne 9.09 oldu saatimiz. Valla macera dolu bir saat. <gülüyor> Sevgili izler, bugün için sizlere hazırladığım çok özel bir köşe vardı benim şaka metre diye. Valla bize de hazırladım. Yani ben de çok heyecanlıyım. Yapayım mı onu yoksa yarışma mı yapalım dinleyiciler için? Vardı diyorsun. Çok uzun değilse yapalım. Bence yapalım. Yani şimdi onu verdin çünkü şeyini. Yani ben de çok hevesli geldim ama e, yarın özel gösterimiz var. Onu davetiye vermemiz gerekiyor bir taraftan veririz. da. Genel muhterem sıkıntı yok. Acaba köşenin içine yarışma şey yapabilir mi? miyiz? E onu kaç saniyede monte edebilirsin? Yani bir sohbet programı benim kafamdaki. O yüzden içine yarışmayı nasıl koyacağız Şeydesi, bilmiyorum. Mesela tam konuşurken sohbet konukların mi? falan olacaktır. Şey dersin. Oraya bir noktalı virgül koyalım. Bir yarışmamız var. İsterseniz onu yapalım. Kaç dakika Hep... abi senin bu sohbet programın? Uzun mu? Hiç Yarım bu, saat, bu, saat falan. <gülüyor> Yarım saat 45 dakika. saat şarkı. mi? Aha. Şaka metre mi? Şaka metre evet. Görüntülü mü peki? Videolar var mı yoksa? Ya aslında televizyon programı olarak ben düşünmüştüm de radyoda bir denemesini yapacağım. Çünkü çok Şu önemli olarak. bir şey. Televizyon programlarının tamamı aslında ee... radyodan çıkmamış. Peki böyle ufak bir şey yapamaz mısın? Yani böyle lansman mı? Bütün havası şey olur yani. Evet abi oradan anlayamayız. Abi ben diyorum ki o zaman bir şekilde bu so yani bu o zaman programı ben sonra bırakalım. Sonra yapalım. <gülüyor> tamam, evet. yapacağım. Yap. Yani çünkü Yap. biliyorsunuz. O zaman e benim fikrimin hiçbir kıymeti harbiyesi yok o mu? Senin fikrinin o ya program adam... mı o? Benim fikrimin hiçbir kıymeti Hiç harbiyesi, harbiyesi yok. Yok, Bence güzel fikir olabilir. <gülüyor> kıymeti harbiye diye dizi var. <gülüyor> <gülüyor> bu yılın başında sevgili dinleyiciler modern sabahlarda bir yol ayrımına geldik. Hepimiz 15 yıllık modern sabahlar serüveninden sonra radyoculuktan farklı farklı şeyler beklediğimizi, başka yollara gitmek istediğimizi fark ettik. Programı bitirecektik modern sabahları. Hepimiz kendi projelerimizi yapacaktık. Sonra dedik ki neden bu projeleri modern sabahlarda eritmiyoruz? Onun için de deneyelim ondan sonra dağılacaksak dağılalım diye. O yüzden e, programlarımızı, projelerimizi yapıyoruz. İşte Oktay'ın, Şirin Gündemi, e, Fahir'in, Ezoge'nin hikayeleri gibi. Benim de bir denemem var. Adı da Şaka Metre. Ben ben Siz bunu de gidin kahvenizi için dışarıda Hem de şey olarak dinlemiş olursunuz Yok hayır ben. ben bizzat burada durmak istiyorum Ben hayır, can, canlı tanı olmak istiyorum Çünkü bu tarih yazılıyor burada Yani bir destek olmak istiyorum ben ee, Yeri gelir adıma. destek oluruz Yeri gelir köstek oluruz Ve bunun bir proje olarak değil e, Avrupa Birliği bir projesi, projesi olarak Yani böyle şey hani denenecek evet, Eğer doğrudan. olmasa öyle değil Tam anlamıyla e, arkanda olduğumuzu Hissetmeni istiyorum. Teşekkür ederim Ege bu konuda. O zaman e, müsaadenizle Şaka Metre'ye başlıyorum ben. Şaka Metre. Şaka şaka şaka şaka şaka Metre. Come on, come on. Merhaba Şaka Metre'ye hoş geldiniz. Ben Ege Kayacan bundan sonra her hafta Şaka Metre'de mizah üstüne konuşacağız. İlk program konuğumuz e, Cem Yılmaz olacaktı. Ama telefonunu bulamadığımız için e, bugün iki radyo ustasıyla birlikteyiz. Fahir Üç ve Oktay Deveci Hoş geldiniz efendim. Merhaba, İstanbul'da. hoş bulduk. Hoş bulduk. Mizah ve radyodan bahsedeceğiz bugün. E, siz de uzun yıllardır modern sabahları sunuyorsunuz. Esprilerinizi orada yapıyorsunuz. M mizah ilgili sohbet ederken ilk önce tabii ki dinleyicilerimiz bu kadar sohbet mizah olunca arada esprilerin de bomba gibi olacağını tahmin ediyordur <gülüyor> biraz sizi tanıyalım o zaman ee... ilk espriniz neydi? <gülüyor> Radyoda Radyoda değil ilk espirimizi çok küçük yaşlarda. Şimdi o klasikleri tabii yani ben e, çok küçük yaşlarda daha konuşmaya başladığımızda ilk espirimizi patlatmışız. Yani neydi tam hatırlamıyorum. Radyodaki ilk espri. Benim e, radyoda istemedin ki diye bir anlattığım hikaye vardı oydu. Çok, çok iyi hatırlıyorum. Ama bu konuda Fahir'in e, şimdi tahmin ediyorum biz çok böyle programa katılıyoruz. Ege Bey, ile beraber hep Faire soruyorlar. Hep, hep e, bana sorarlar. İlginç bir anınız, anınız var, var mı diye. Hı hı. Yani Faire bizde o şakametrede hep espriler olduğundan komik bir anınız diye bağlamışız. Komik ben bir hatırladım. anı. Zaten Faire'nin anıları ilginç anılarının hepsi komik. Komik. Yani, e... yani mesela <gülüyor> benim bir tane ilginç anım var korkunç. Yani <gülüyor> korkutuyor. Ama Faire'ninkilerin hepsi komik. Yani sadece komik dediği tabii ki. Yani e, ders niteliğinde bugün. Ee, üniversitelerde belki kursa açılması gerekecek düzeyde e, hayata dair. Tabii çünkü mizah hayatın içinden geliyor eğitim. Yani doğru. Yani yaşadığı. Biraz ona da şey yapacağız. Şimdi şaka metrede şöyle bir şey var. Benim bir iddam var. Gerçekten de e, bir insan mizahçıysa evet. her şeyin içindeki mizahları bulabilir diye bir şey. O yüzden ben mesela şimdi gazeteden bazı başlıklar vereceğim. Sizin orada hemen... Bir miza patlatmanızı mizahı patlatmanızı istiyorum. Şaka metre mi? Şaka metrede e, isterseniz ilk tura başlayalım. Ölçü gibi bir şey var mı? Çünkü programınızın ismi şaka metre hani böyle sanki tabii bir Hı -hı. şey ölçülüyor gibi. Evet santim ve tabii çok iyi bir espri olursa metre cinsinden. Hı -hı. <gülüyor> tamam. İlk e, şeyimiz minibüslerde kartlı dönem 2016'da. Evet esprileri alalım. Ee, minibüslerde kartlı döneme geçmeden önce herkes birbirine lütfen ücretini elden ele uzatırken lütfen dikkat etsin. <gülüyor> 12 santim çok güzel. 12 <gülüyor> 12 <centim gülüyor> yani geldi ben abi. şey diyorum köprüden önce son çıkış. <gülüyor> <gülüyor> Kaç verdi? E abi, vermedi ya abi, niye abi, vermedi ki? Abi. Abi, bayağı da iyi yani. 14 santim evet şaka metre devam ediyor <gülüyor> konuklarımıza hemen böyle bir şey veriyoruz ve esprilerini alıyoruz son 4 yılın dibine inen petrolde düşüş sürebilir diyoruz son 4 yılda bir olan dünya kupası mı ya bu <gülüyor> 7 santim evet dibini... <gülüyor> futbolla ilgili olduğu için yanlış <gülüyor> Aynen, oluştur yani çok, çok taraflı öyle. bu şaka metre dibini görmeyen ee, neyi görsün yani <gülüyor> değil mi Dibini görsün <gülüyor> 11 santim <gülüyor> Yeni espriler geliyor Bakalım Kentsel dönüşüm Gazi Osman Paşa'da Buna biz Kentsel dönüşüm diyoruz <gülüyor> Gazi Osman Paşa'nın G'sini kullandım 4 santim evet, <gülüyor> ya Zaten dönüşeceği kadar dönüşmüş Daha ne dönüşecek Gazi Osman Paşa'da? 22 santim evet. Oo, evet, Şu anda şaka en yüksek e, skoru aldınız. Evet gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler insan mizahçı olduğu zaman hemen duyduğu bu gazeteliklerdeki haberler bazılarımızı düşündürüyor bazılarımızı e, kara kara e, düşünmeye sevk ediyor üzüyor ama mizahçı olunca insan hemen espri patlatıyor. mizah gözüyle bakabilmektir. Hemen bir tane daha o zaman şey yapalım. E, bir şey sorabilir miyim programın tekniği açısından? Evet. Mesela minibüslerle ilgili başlığı sen bir daha versen hı hı. onunla ilgili biz mesela birer farklı espri yapsak ...mesela sonradan aklımıza gelmiş bir espri... ...onu tekrar ölçüyor mu şaka ölçer. ölçer tabii. Yani ben... karışmak gibi olmasın ama ölçer <gülüyor> yani. Yine ilginç bir haberin başlığını veriyorum. Bu Picasso... ...ilk kez sergide. <gülüyor> o zaman bu Picasso başka Picasso. <gülüyor> 34 santim. Ee, o zaman şöyle yapayım... ...bu Picasso şu Picasso o Picasso... <gülüyor> güzel şaka metremiz 7 santim veriyor tekrar Fine, Sen biraz şey var galiba Fine, aksan <gülüyor> yaptığın için kırdın otu yani böyle bir kersler süper dedin ya oradan. aksan yapmadım Normal... canım yani aksan orada mi, öyle o... bir ağzını büzdüğün için öyle oldu Yani tabii şimdi bana, yöresel böyle. Yani. böyle Karadeniz şivesiyle ben de 32 verdi değil hemen havaya girmiş gibi şey olmayayım da yani Yani burada santimler ölçülüyorsa sonra toplayıp ne yapıyoruz kaç santim oktay kaç santim kaç ne kadar oldu bu yarışma mı bu yarışma bu mu yani şaka metrede yarışmak isteyen dinleyicilerimiz var twitter'dan Aa tamam öyle verelim işte davetiye'yi ya Ay O onu... zaman <gülüyor> Telefonumuzu verelim Aman Ege ne yapıyorsun verme 210-30-30 sevgili. Hay Allah verdi verme dedim verdi <gülüyor> Şaka metrede Şaka la şaka Yarısınlar davetiye kazansınlar Onlar ararken ben bir taraftan da programımızda bir köşemiz daha var Şans bu ya diye bir köşe. Hmm, evet. İki tane birbirini tanımayan konu ben davet ediyorum normalde. Hı hı. Ee, Onlar anlaşıp mı? Onlara böyle bazı anahtar kelimeler vererek bir skeç yaptırmak üzere ama Çok tabii ki normal. doğaçlama bir skeç. Tabii ki. Şimdi ben sizin e, hemen kelimelerinizi vereyim. İlk kelimemiz elma. Tamam. İkinci kelimemiz elmas. <gülüyor> evet. Üçüncü kelimemiz selma. Şimdi üçün Allah Allah Çok alakasız şey Üç anladım. kelime geçtiği biz skeç hemen Bulmanız merhaba, gerekiyor Merhaba benim ismim Oktay hmm, Benim ismim Fahir merhaba Çok memnun oldum ben tanıştığıma Memnun oldum ee, Nasıl yapalım elmayı mı siz alırsınız Çünkü aynı kelimeyi kullanamıyoruz Program şeyi ee, galiba ee, Selma'yı isterseniz ben alayım Elma Selma ve elmas geçen bir sketch. Hemen uyduracaksınız Bence hemen doğaçlama başlayın Bir yerden başlayın siz Tamam Fahir Ne <gülüyor> Ne <gülüyor> Kusura bakmayın ilk tanıştığımımıza rağmen... Yani, aksandı faiz, demiyorum tabii size tabii yani. Estağfurullah. Var ee, siz isterseniz prova yapın. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhabalar Yerem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Hoşunuza gitti evet. mi hemen sizi tanımamız? İnanılmaz ya. Hayır, bölüm çok inanılmaz. Tam bellik bir bölüm. Şaka mi? Evet. <gülüyor> Yıllardır bekliyormuşsun <gülüyor> ya be. İsmini Haydi bilmiyordunuz yani. ama bu anı bekliyordunuz. Hadi gözümüz aydın hayır, hepimizin. Şaka metodu dedim canım. O Twitter'a da yazdım. Tamam. Hayır yani bugüne kadar bilmiyordunuz yani. On diyorum çünkü. O fıstık ola şakaydı ama anlamadım. Ben... <gülüyor> Resmen, kendi şakamla... bağlanır, bağlanır. <gülüyor> Resmen kendi şakamla altta kaldım ya. Öyle bir durum var. Buyurun. Ben hemen eee alalım. Sizden değil ya sizi bir bekletmeyeyim diye ben hatta bağladım. Oktay'la fail bir skeç yapacaklar. Anahtar kelimeleri verdik. Doğaçlama bir şey biliyorlar şu anda. Tamam. Hmm. Elma, Selma el ve Elmas el kelimeleri. Üçüncüsü geçirdim. Elmas mıydı? Evet. Ben unuttum çünkü. E Fahir. Ne? Bu ne? Elma. Sel koy. Selma. Başına. Sonuna koy. Elmas. Elmas, elmas niye diye. diye. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka etmemiz, akıllar biraz Kaç? ilk programdan şaka metreyi bozacaksınız. Kaç yani çıktı? 74. Ya ben 80'e 80 kadar bu şaka metre. Hadi canım, ben evet. 100 diye düşünüyordum o zaman iyiymiş ya. 80'lik sisteme göre baya iyi. Bir falan aldık daha önce iyiymiş. 80. Birem hanım. Evet, Şaka buyurun. metrede yarışmaya hazır mısınız? Aman yanaklara dikkat diyoruz İrem Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Oktay serbest Kaç? esprinde. Ben kusura bakma. Kürsün <gülüyor> dışında serbest espri yaparak 44'e ulaştım. Ha. Kusura bakma programada müdahale etmiş gibi oldu ama Ege? İrem Hanım hemen şimdi gazeteden evet. ben... şöyle keyifli bir haber şöyle, bulalım. Ege Bey buyurun şuradan. Çiftçiye yarı fiyatına arazi. Yani sizi çifte mi yoksa? Hani çiftçi ya. <gülüyor> Bir santimi buldu bulmadı İnternetten vallahi. mi buldunuz bu espriyi? İnternette mi girdiniz? <gülüyor> Hayır, ya. Yok anladık canım da bizim biz anladık da makine Şakamadın. anlamadı galiba. Biz görüyoruz ama makine anladı yok. Kaç verdiye? <gülüyor> bir santim <gülüyor> verdi. O zaten ya otomatik birde duruyor. Ben zaten <gülüyor> oynadığını görmedim ekrandan baktım yani. İsterseniz bir espri daha. Bir şans abi olmaz böyle İrem Hanım'ı yani şey olmaz ya. İrem Hanım bir dakika son Hello. bir şey verelim. Evet. Ee, Geliyor sonra. Hazır olun. Google'ı açtınız değil mi? Ama ya ben servet çalsam. Servet çal. Evet ya, bir peki. de şey yapın İrem Hanım. Yani internetten bulduğunuz espriler yerine biraz da orijinal. Orijinal espriler. Tabii canım tabii. O zaman şöyle bir bakalım. Eee gazeteden bir haber. Türkiye Cumhuriyeti Boğazlayan İcra Dairesi'nden taşınmazın açık arttırma ilanı. Kapalı teklif sakallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 38'i vurdu vallahi. çok evet, Bravo İrem Hanım. Şu, <gülüyor> şu an anda çalışmaya evet, başlıyor. Evet. evet, sabah mamurluğuna veriyorum. Tebrik ederiz evet. efendim. Görüşmek üzere. İyi güle güle. Güle. O Gülüyor. zaman bence İrem Hanım'ın kendi şakasını bir yere vermesi de bir şaka metrede ölçümlenebilen bir şey olabilir. <gülüyor> çünkü biliyorsun sabah mamurluğuna sabah verdi. verdi çünkü kendini. <gülüyor> Ama makine, şaka metre gerçekten bütün bunları hesaba katarak ölçüyor. Yani çünkü şu anda hep ölçüyor yani. Durup durken bir espir patladığında doğru. neye istinaden patladığını ölçmek için tasarlandı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Doğu Demir. Doğu bey hoş geldiniz yayınımiza. Hoş bulduk. Şu Hiram hanımdan önce bir türlü arayamıyorum ben sizi. Kırmızı <gülüyor> telefonumu vardı, nedir İrem hanımın? Şaka <gülüyor> metre yakaladık ha. Hoş hoş geldinizden hemen sonra. <gülüyor> Serbest espirden 23 aldınız Doğu bey. Şimdi bir tane de ga gazet. <gülüyor> İki tane İrem Hanım 39 iki puanla şey tamamladı bu arada ee, Bakalım Doğu Bey Doğu Bey kaç puanla tamamladı Uzun bir e, başlık mı istersiniz yoksa e, Böyle sade bir şey mi olsun Doğu Bey Önemli olan başlığın boyu değil mizahı <gülüyor> Evet <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> Kusura bakmayın ben aleti şey yapıyordum Yeniden başlattım değil mi? Normalde bunlar. rahat ettin. böyle bir 15-20 15-20 evet. evet. Tamam peki Hazır mısınız Buyurun efendim Gelişmiş ülkeler aşırı ihtiyatlı. Aşırı? İhtiyatlı. İhtiyat. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇htiyat bakliyat. <gülüyor> ne oldu Bey? Ne oldu ya ihtiyat Vallahi dediniz? Buradan <gülüyor> zor çıkar biraz bizden zor. ama şöyle diyelim. Bugün. Ama yani burada şaka metrenin en Hayır. büyük esprisi bu yani evet. hayattaki her şeyden ihtiyazı... bir şaka çıkarmak. Birazcık da şimdi şöyle durum şöyle biraz da düşündürmemiz lazım. Demek ki ihtiyaç sahibi oldukları için gelişiyorlar. Aslında galiba şu anda e, makinemizde bir özellik Aa. daha vardı bunda ama... Ne o? O çalışmamış. O, o OK tuşu açık mı? Şu çaldı size. Heh işte onu diyorum. O <gülüyor> özellik. O OK tuşu. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Olacak o kadar evet. makinemizin <gülüyor> en büyük şeyi zaten çünkü mesaj da vermiş oluyor sadece şaka metre sadece espri programı da değil aynı zamanda mesaj programı da çok teşekkür ederiz efendim görüşmek güle güle. üzere güle güle, hoşçakalın da bir yarışmacı daha alsak mı acaba alalım tabi abi şu anda e, telefon hatlarımız kitlen geç. Durumda. <gülüyor> kitlen geç deriz biz ona e, şaka metre gerçekten güzel şey gördü bir günaydın efendim Rabet. Düdük, sesi. evet. düdük sesine rağmen rağbet gördü dinleyicilerimiz de e, bizimle soru paylaşabilirler ee, daha doğrusu başlık paylaşabilirler. Şaka metre e, her zaman cevaplayacağız veya ispir yapacağız diye bir şey yok, değil mi? Tabii ki. Soru e, da olabilir. Onun için Twitterımız her zaman açık. Ege sen kendini denedin bir şaka metreyle hiç? Ben hiç denemedim yani. yani e, biz, istersen e, ben istersen denetelim sana. Sen sana da. deneteyim mi? Tamam. Ya Biliyorsun e, çocuklar duymasının taş fırın erkeği Tamer Karadağlı motosiklet kazası geçirdi. E, iki el bileğinden ameliyat oldu. Geçmiş olsun diyoruz. E, bileklerine vida ve plakalar takıldı. Ama yine de motora bineceğim dedi. E, bu konuyla ilgili bir espri yapmak ister misin? Fişin TV. daha işte 3-5 santime vurdu gibi gözüküyor. Benim gözler seçmiyor da. Ama ben ta taş fırın erkeği falan... Abi gazeteler bile bazen daha iyi espri yapıyorlar. Yalnız abi, yani. yani sen sunuculuk konusunda bu programı sunuculuk konusunda biraz acemi olduğun için Hı -hı. başlık verecektin. Sen yani başlık evet dedim, ben bu şey iyi, duruma istinaden değil. yok. Durum ben yok. bakayım dedim değil yani. Başlık, durum. Başlık Günaydın efendim. Günaydın iyi yayınlar efendim. Kimle görüşüyoruz? Mansur Çelik ben. Mansur Bey hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk. Şaka metreye hoş geldiniz diyoruz daha doğrusu. Mansur Bey ee, şakacı bir insan mısınız? Zaman zaman, <gülüyor> zaman zaman. Bak mesela, mesela vurgulaması bile, mesela hoş bir hoş bir espiri Mansur Bey. Mansur Bey hazır mısınız? Hazırım efendim her an. O zaman size şöyle bir espri bulalım. Ege, şöyle nereden. bir şey var ya istersen. Lüks tüketime fren vergisi diyoruz. Lüks tüketime fren olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Bunu yazar diye de e, bay bunu bay geliştirebilirdi. İkisi bir araya geldi. Hakikaten de kolay şey değil yani. Evet. Hem olacak o kadardan vurdunuz. Mansur Bey hem şeyden. Dur bakalım ne diyorlar. Çift taraflı şey yaptı. Çifte double double. Kaç santim? Valla 39 santim. Şu maşallah da... Mansur Bey maşallah. Çok iyi aldınız Mansur Bey. Mansur Bey Teşekkür bu arada ya. yani e, amatör bir mizahcının şaka metreden aldığı en yüksek vallardan en yüksek bir van. tanesi. Zaten 40'ı geçince plaket veriyoruz. Efendim sizin varlığınız yeterli. Olur yaptınız, mu aynısı. sizin varlığınız, bizim varlığımız, varlığımız, varlığınız yani armağan olsun eğer öyle bir şey oluyorsa. Sıkıntı yok. Çok teşekkürler Mansur Bey. Görüşmek üzere. Bir şey, bir şey soracağım. Programı bitirme için espri yaptınız değil mi? İşte böyle bu projelerden bir tanesini tutarsa belki Devam bu kadar edecek. sabahlar Devam. yerine böyle bir şey yapabiliriz gibi aklımızda var. bir şey var. Büyük büyük de hayal kırıklığı yaşadım yani. Lütfen hepimiz bekliyoruz. Bu oran devam etsin. Yani espri olsaydı herhalde o şaka metriye orada Çalışırdı. puan verirdik. Verme güle Şaka değil sıfır yapın yani. hiç Çalışmasın. Bu çok ciddi bir talep. <Gülüyor> ya ya, tamam. Çok teşekkür ederiz. Talepleriniz ciddiye alınacaktır. Te teşekkür ediyoruz. Te iyi yayınlar. Sağ Sağolunuz efendim. efendim. Bey, o yayınlar. zaman biraz reklam. Reklamların hemen ardından da Şakametre mi devam etler? Şakametre. Şakametre devam metri. et. uzun bir abi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şarkı biraz uyduruk olduğu için yarıda kesmedi. Hiçbir sıkıntı görmedik sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın. Modern Sabahlar'da Şakametre'ye devam ediyoruz. Ve Radyo TÜN'ün 105. özel gösteriminde davetiyeler veriyoruz. metre aslında benim bir şahsiye projemdi ama şu da ortaya çıktı. Bir ekip olarak daha güzel. Evet çok lezzetli oluyor. Ama yine de e, formata dönelim. Şimdi dinleyicilerimizi alırken programımızın içinde bir de fıkra kuyusu diye bir bölüm var. Evet isteyen de fıkra anlatabilsin yani bence. E, yok fıkra kuyusunda ben şey yapıyorum. Anahtar kelimeler veriyorum siz orada bir fıkra uyduruyorsunuz. Fıkra mı bu, skeç mi? Fıkra bu tek kişilik bir bölüm. He. Yani anı olmasına gerek yok. Yok yani ilk onda... o zaman ilk ee, kelimeleri oktay vereyim pembe kovayı istersen kuyuya daldır bakalım hangi kelimeler çıkacak oktay tamam hmm. çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık. kelimeler geliyor cam hay ben istersen <gülüyor> ben daldırdım abi bu tarafta kuyu daldırdın da kovayı ekran bu şey. burada ekran burada kovada çıkanlar e burada bir burada cam mi? diye bir kağıt çıktı abi bu önceki, önceki yeriz <gülüyor> <herhalde>. ama <gülüyor> e, kazan Tamam. Büyük Kazan, Küçük Kazan ve Doğum ve Komşu. Evet bakalım bu birbiriyle hiç alakası olmayan kelimelerden nasıl bir fıkra çıkacak? Ee, süre kısıtlaması var mı? Hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> o programın o, aksayan tarafı da galiba anladık. Oradan da şey oldu. Arkadaşlar sen orada ee, bir virgül koy istersen. Kazan ilçesinde geçiyor fıkramız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu. Duygu Hanım hiç espri yaptınız mı bu güne kadar hayatınızda? <gülüyor> e, Yaptım tabii de öyle çok da komik biri olduğunu söylenemez işte. Yok canım hiç hani öyle kendinize... Hani bu kadar komik Aa. değilim mütesiyle yerim istedim. Duygu <gülüyor> Hanım komik olmayan insanların yaptığı şakalar daha komik oluyor. Evet yani O yüzden eğer öyle bir özelliğiniz varsa... Komik ya, bir yavaş geçirip galiba. Kendinize güvenin şaka bunu hissedecektir. Evet. Bir şey yani, oluyor o... mu arkadaşlarınız? Aha duygu geldi. <gülüyor> gene yerlere <gülüyor> gene yerlere yatacağız gülmekten falan demiyorlar o zaman siz görünce. Yok abi. Yok öyle bir insan değil. Du... arada evet bir istiyor aslında olur yani. Peki ya. şey oluyor mu? Duygu Hanım, duygu geldi. Bütün neşemiz kaçacak şimdi diye mi bakıyorlar size? Yok öyle de değilim canım yani Eğlenceli, de bir, insanım eğlenceli de bir insansınız Ama bunun kararını ne siz veriyorsunuz Ne de biz, biz veriyoruz, veriyoruz. Şakametle veriyor Her şeyi şaka biliyor. <gülüyor> O evet. zaman ben vereyim ee, Çok da sabırsızlık evet, Zarfları fahir aldı çünkü e, Zarfınızı açıyorum Öncelikle hayırlı olmasını temenni ederek e, Haberinizi veriyorum Benz, evet. Benzinde 11 kuruşluk indirim o o zaman ben buradan Pilsona'ya kadar giderim yani bu kadar indirimde. Vallahi gayet güzel de. <gülüyor> Şaka metre 39 verdi. 39 Oo. o bayağı iyiymiş. Valla i̇şte, bravo. Mansur Bey ile aynı puanı aynı vardı. Aynı puandasınız evet, Mansur Bey ile. Amatörlerde hmm, en yüksek. Yani. İsterseniz bir tane daha deneyeyim. Bence güzel böyle bir şey yakaladınız. Amatörlerde yapardınız. en yüksek profesyonel herkes oluyorsunuz galiba Hayır mi? Biz profesyonel değiliz. Valla hiç profesyonel değiliz. Değil Bizimkiler 17-13 falan aldı. Yani biz <gülüyor> bir beraber yaptınız. Arada bir 74 vardı. O Fahir ile beraber yaptınız o skeç, skeç, skeç dalında. Skeç dalında. Yani, yani, skeç bağımsız, o, şaka, bağımsız şaka bağımsız şaka ödüllerin şu anda. <gülüyor> ölçümleniyor. Bir tane daha geliyor o zaman hazır mısınız şansınızı iyi değerlendirin. Bağmsız şaka dediğimiz bu Avrupa şakası falan mı? Hayır yok oluyor? bağımsız şaka dediğimiz tek başına yapılmış bir şaka yani e, ekip olmadan siz yapıyorsunuz o bağımsız Bizim, de, bağımsızımız Kurumu o. Kurumsal falan mı dedim önce falan? Yok ya. değil efendim. değil, değil maalesef. O Danimarka şakası oluyor o sizin dediğiniz. <Gülüyor> evet Faiz bey zarfını açtı. Ee, hadi, Gördüğünüz hadi. gibi mizah çok ee, komplike bir e, <gülüyor> sanattan. Evet. Hadi hayırlısı diyoruz. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Milyoner sayısı 100 bini geçecek. Milyoner sayısı. Milyon olmadıkça ben ne anlarım o milyonerden yani. bir <gülüyor> <gülüyor> iğrenci ya. Valla 52 gibi bir rakam. Oha <gülüyor> <gülüyor> demek istiyorum. Özür dilerim. Bulduk ama ben size söyleyeyim. Bozuk. Ben bir daha denemek istiyorum ben bu şakayı. Hakikaten. Alet bozuksa çünkü ya ben, diğer yarışmacılarımıza haksızlık olacak. E, Aynı kendimiz... şakayı bir daha alabilir miyiz? Ben söyleyeyim. Milyoner Tabii. sayısı 100 bini geçecek. Milyoner sayısı milyonu bulmadıkça ben ne anlarım o milyonerden. Vallahi aynı puan. 52 mi? 52. Şey, Duygu Hanım haksızlık Aynen. ediyorsunuz kendinize Vallahi. Bakın yani. Bakın gördünüz mü tescillendiniz şu anda tescillisiniz. Şaka metre. Hayır bak. Şaka soğuk metre. Soğuk esprilerden anlıyor. Soğuk, anlıyor soğuk şaka, şaka diye bir şaka yoktur. Şaka şaka. Öyle bir şaka ibare de. de yok yani. E. Onlar hep insan düşüncesi efendim. Mesela mantıkta da aynı şey vardır. Mariyim böyle kırmızı mı yükseliyor? Bizde mavi kırmızı zaten yok efendim. Şaka tek şey vardır, yeşil. <gülüyor> Haa, orta yoldu diyorsun? Sıdaki tamam. Bak bir şaka. Valla var ya. Ser Serbest şakadan da 12 puan daha aldınız. <gülüyor> valla puanları topladım zaten. 64 puanına çıktınız. 39'u da vardı önce. 39'u da vardı. Ağabey, da. Tamam, 64, 103. Korkunç rakamlar. Tebrik ediyoruz sizle efendim. Ederim, Görüşmek üzere. Güle güle duygu hanım. Ben Duygu Hanım'ın programı bütün böyle hani bir amatörce bir şeyini ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Evet, yani şu profesyonel bir şey böyle amatör dinleyici tiplemesi olarak hani bu yarışmayı şey oldu hani çocukların arasına bir tane boksörü koydun hepsini dövdü gibi bir şey oldu. Ama biz yine de o amatör ruhu korumaya çalışalım şaka metrede. Oktay sen fıkranı düşündün mü? Kazan, komşu küçük kazan, büyük kazan doğum gibi evet. kelimeleri içeren bir fıkra bulmaya çalışacaksın. 4 saat içinde. E, Düşünem. Şu anda fikir oluşma aşamasında. İlk başta kazanda evet, e, getin diye düşündüm. Büyük anda evet. Şöyle. E, kazan. Çünkü Ankara'dan olmasını istiyorum şakaların. E, sonra şey yaptım. Yani bu kazanda başka türlü. İstediğim gibi kullanabiliyorum. Değil mi? Ben bunu yer ismi olarak da kullanabilirim. Eşya olarak da kullanabilirim. Mesela e, bir deyim içinde de kullanabilirim. Değil mi? Deyim dediğim mesela. Serak orada da adam gitmiş kazan kaldırmış. Ha, tabii Mesela, Hani hoş bir şey olarak da istediğim gibi kullanabilirim. Ee, bir komşu şey olmadı. Komşuyu oturtamadım. Diğerleri tamam. Doğumhane, büyük kazan, küçük kazan. Kazan... Yanlarında kullandıklarının Kom yanında çek komşuyu... at, at Oktay. Çek komşuyu... atarsan hangisini kullanmadığını otomatikman şey yapabilirsin. Bu arada dinleyicilerimize bir çağrı daha yapalım. Radyo Tün 105. özel gösterimi için davete kazanma şansınız var. Şaka metreye esprilerle şakalarla katılabilirsiniz puanınıza göre elbette. Kenan Bey demiş ki şaka metreyi Twitter'a taşıyın lütfen. Konu tek olsun yaratıcılık artsın demiş. Olabilir doğru aslında şimdi programımızda vaktimiz de var. Ama yani bu zaten pilot program yani Kenan Bey de... Bu tanıtım e, programı. E, evet. Tanıtım. Acaba tanıtım programı diye şaka metre. Kenan Bey de hırslı oldu anlaşılıyor yani. yani. Hem bacakları güzel hem hırslı. <gülüyor> İkisi bir arada nasıl olacak bilmiyorum yani. Bir şey diyeceğim şaka metre şeyi ölçerken... Neyi? Böyle bizi motive etmek için sonuçlar veriyor olabilir mi? Ha, böyle gaz vermek için ha, mi? İlk çünkü olduğu için. insan güldükçe daha da böyle güldür falan filan gibi evet, bir mesela Makine bizi, abi bu yani sonuç olarak. Bizi çok kıvamlı bir hale getirdi Duygu Hanım. Ondan sonra şu anda kıvamlı bıraktı. Bakalım kim bizi kıvamlı halimizden alacak. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yasemin ben. Yasemin Hanım esprilerinizle şakalarınızla güldürür, düşündürür, ortalığı kırıp geçirir misiniz? Daha ziyade durum komiyiyim herhalde. Durum komiyi. Hmm. O zaman tam sizdik bir yarışma bu? Evet oldu. en güzeli. Ya Hayır şey de söyleyeyim. Cuma günü ben Ege'nin gösterisine bilet kazanmıştım ya. Değil Gidemediniz değil Sonra, mi? Gidemedim. O kadar içime dert oldu ki. Bir tek zaten sizin sandalyeniz boştu. öyle Evet söyleyeyim. üstüne karanfiller koyduk oğlum. <gülüyor> ya çok valla üzüldüm. Hatta bakıcımı da ayarladım. Son dakika İstanbul'dan falan arkadaşlarım toplanıp bana geldiler. Allah onları da kahretmesin onları. Allah kahretmesin onları hakikaten. Alıp geleydiniz. Sanki başka zaten. gün burada Kaç olabilir. kişi geldiler? Valla 10 kişi geldi. Yuh. Yer yoktu efendim yer yoktu. <gülüyor> ya valla çok üzüldüm. Hatta o kadar keyifsiz geçti gece herhalde diyorum içimde kaldığı için böyle oldu yani. Neyse efendim ya boş verin artık bir dahaki ben gösterin Ben Ben biraz bilet alıp geleceğim. Yani bir, bir bilet, bilet bulur musunuz? Bulamaz mısınız? Aa, Nasıl aa. bulursunuz? Şimdi şöyle aa. yapalım isterseniz. Bakıcıyı ayarlayabilir misiniz? Eşki kaç kişiyiz ya? Buluruz bir tane. Şöyle yapalım. <gülüyor> ee, bu tatsız anıyı geride bırakmanın <gülüyor> en güzel yolu... ...şaka metreyi zirveye ulaştırmak. Hazırsanız... Tamam, peki. Haberimiz gelecek. Siz de biliyorsunuz haberi dinleyeceksiniz. Ben, ben vereyim mi bir tane? de zaten dinleyicilerimize de kolay olsun diye... İlginç haberlerden i̇lginç, seçiyoruz evet. ki espriye hemen patlasınlar. Yani, 11 kuruş benzin indirimi gibi. Çok ilginç. <gülüyor> evet çok ilginç. Bu da en az onun kadar ilginç. Önce bir <gülüyor> ön bilgi var. İlk defa böyle evet. bir şey oluyor. Ee, yine başlık olacak ama bir ön bilgi var. Ee, Yasemin Hanım, Gypsy biliyor musunuz grup olarak? Biliyorum. Tamam hı. yakın zamanda e, Türkiye'ye geliyor. Bir konser hı hı. verecek ama biraz grupta değişmeler var. Onunla ilgili. Bayağı grupta ölenler var çünkü bayağı değişik yani. <gülüyor> evet. E, ve bununla ilgili hazırsanız Hadi. zarfınızdan çıkanı okuyorum. Seven Kings geliyor. E, üç kelime. <gülüyor> so <gülüyor> what? Üç kelime ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gor> <gülüyor> <gülüyor> so <gülüyor> so what? Yastırma? Soru işaretini de kelimeden sayıyor muyuz hocam? Ya orada absürt mizah. Biz anlamadık. Alet abi abi, anladı. 26 puan. Ben yani İngilizce, İngilizce olduğu için. Evet doğrudan. Bir ben bir hakkı daha olması gerektiğini düşünüyorum Yasemin Hanım'ın. Evet Yasemin Hanım. Daha fazla rezil olmam için. Ya estağfurullah <gülüyor> olur mu Yasemin Hanım? Burada rezillik yok. Vezirlik tamam, var. Evet. Gene şöyle gazeteden bir ilginç başlık ben patlatıyorum hemen. Evet. Sigortayı alt ve orta gelir grubu büyütecek. Ah o eski terli sigortalar olsaydı bunlar böyle kolay kolay atarlar. Ay güzel finit geri aldım geri aldım geri alma hakkınız maalesef, maalesef yok. yok. <gülüyor> Şaka metreye Şaka metre göre 6 puan aldınız. 6 puan valla ayırdı. Baya hayırlısı. iyi ama yani. Bence kimden kaç almıştı? 26 almış. 26 mı aldı? Hı. Toplamda 32 puan gibi 32 gerçekten. 32 puanla finiş <gülüyor> görüyorsunuz. Aslında yani ama. en azından alet her şeye gülüyor. Bu da bizim finisesi <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Bu da teselli hediye <gülüyor> olsun. Peki efendim çok teşekkürler görüşmek üzere. Rica görüşürüz iyi yayınlar. Sağ olun Yasemin Hanım. Acaba geri aldım demeseydi altıdan yüksek mi verirdi şaka metre? yoksa çünkü TB ettiği zaman nasıl evet, tepki oldu. veriyor onu da bilmiyoruz. Ya TB etmek sıfırlamak demek yani otomatikman hepsini sıfırlar tekrar başa alır hiç tertemiz cillop gibi. Gitsin mesela şimdi güzelce ağzını da yıkasın hemen yani, otomatikman hiç yaşanmamış gibi olur. Oktay sen fıkranı hazırlayalım mı? Reklama geçeceğiz çünkü. Ya e, çok fazla twight geliyor. Hı -hı, o yüzden doğru, ben doğru. komşuyu bir şey yapamadım. Yani. E, o zaman da bir noktalı bir komşusuz... koyalım. Bir noktalı bir gül tamam, koyalım. Tamam komşusuz fıkranla tamam. Ama o zaman da işte şey değil. Yok anı, anı gibi hankarıları ama. Anı gibi oluyor yani. Bir anlat belki keyifli bir anıysa şaka metri. Bence oraya düşün. bir ünlem falan koyalım. Oraya bir ünlem koyalım. <gülüyor> e, oradan reklama gidelim. Reklamdan sonra o zaman e, belki bir de belki. Twitter'dan bir şaka metri yaparız. Tamam. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. forever young. Çok severim bu Alfa Vinyl'in <gülüyor> şarkısını. Evet sevgili dinleyiciler, <gülüyor> Forever Young dinle Modern sabahlar devam ediyor. Eee Nokta Bey Twitter'a baktınız mı? Baktım evet çok fazla Şakametre'ye katılmak isteyen dinleyicimiz var Şimdi o zaman biraz çekiniyorlar Takım şey olacak Yani çünkü onların esprisi Senin vurgunla Şakametre'ye girecek Yani onları sen temsil ediyorsun artık O da nasıl olacak bilmiyorum Yani başlık üzerinden bir Oktay Bey temsil edemeyeceğiniz Herhangi bir şey yok Bugün Birleşmiş Milletler'den tutun ederim. Efe oradan çıkın eee dinleyicilerimizi temsilen sizden uygun dilemanım isim... mesela demiş ki 100 yılın tartışmasız en yüksek santimini alacak esprisi. Heh. Ama işte bir şey yok, bir giriş yok. Saniye. Şimdi şimdi söyleyeceğim ama. Tamam canım. Tamam. Hazır mı? Şakametremiz hazır mı? Hazır. Se, peki benim sesim... iyi geliyor. Mimit te şey yapıyor, işte... tespit ediyor yoksa Dilem Hanım'ın sesini mi tespit edecek benim sesimdeki? Yani tam bilmiyorum ben nasıl çalıştığını. İçimizdeki dilemi ortaya çıkartacak diyelim. Ben sesimi falan değiştirmiyorum hiç o zaman. Hiç yani, Çünkü zaten yapamam yani Dilem hmm, Tabii şey. bilmiyoruz ki dilemanın sesini. Yani şimdi desin. Dilem Hanım'ın esprisi sırasında espriye mi bakacak, Uhtay'ın vurgusuna mı bakacak? Dilemaya düşmüş oldu makine bir taraftan o. <gülüyor> Aha yakaladı. Vallahi Vallahi yakaladı, ama her türlü espri yakalıyor. Alet öyle bir alet. Kaç vurdu? 64. Çünkü profesyonel olduğu için. Çünkü sonuçta şahsi şovu olan bir insan. O da doğru bak. <gülüyor> yani. onu, onu da anlıyordur değil e mi? Tabii, Bu mesela fark... biz yapsak olmaz. Neden şahsi şovun yok? 15-20 en fazla. 15-20 aynı espriye. İkimiz yaparsak o da. O da yani... Niye sizde kaç vurdunuz orada 79, 74 vurdunuz? Ama hazır skeç, espriydi abi. Bir de, skeç, de skeç kategorisi o. Hazır esprimi, mi? Doğaçlamaydı tamamen Oktay. Sen de bizi yerin dibine soktun çıkardın. Hayır yani doğaçlamaydı ama... Yani evet. kelimeler hazırdı o anlamda. Gel şöyle diyelim 42 yıl artı bir dakikalık bir doğaçlama. <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Evet Dilem Hanım'ın esprisi geliyor şaka metremize. Hanım'ın Hanım esprisini <gülüyor> e, söylüyorum. <gülüyor> Nusretsiz düğün olmaz... 84 gibi bir rakam ben gördüm. 80 değil miydi ya bunu? Ne, Makine kimseye... bozuldu düşün. <gülüyor> yani Makine bozuldu. 80 gösterdi, Kartı... kapandı bir de 4 gösterdi. Ha onları topluyor musun sen? tabii ki. Yok tabii 80'lik sisteme göre çalışınca aslında 4 almış oluyor. Bir tam tur 4. 4. Ben Değiş espriyi matematik. de anlamadım ben bu arada. İşte ben bu süresiz düğün olmasın. Espirisini ben anlamadım. Makine anladıysa komiktir. Düğün gördüm. arifesinde Için nusret, esprisi nusret, esprisi, burada, burada nusret esprisi bence buradan yani Nusret esprisi ki esprilerin piri diye geçer. Ha Nusret esprisini yaptı. Evet dilemanım. Ne? Nusret esprisini demek makinenin database'inde nusret, nusret esprisi de var. Var evet. Evet Oktay bir espri daha alalım. Ee, bakıyorum başka. Dört ee, yıl kaybolan papağanın lisanı değişti onu biz konuşmuştuk. Evet mi? var mı onunla ilgili? Ee, yok. Yok. Gülhanım sadece onu yazmış. İstersen bir deneyelim bakalım. 6. 6 mı? Yani? yani gülümseten bir haber olarak değerlendirdi şaka metre. Bu kadar. Yani <gülüyor> e... çok mesaj var demiştin. Yani e çok senin çok... birden çok iki tane okudum. Pek çok niyet var. Yani şaka ben de katılmak istiyorum ama e, Hı, cesaretimi gireyim. toplayamıyorum veya işte korkuyorum. Mesela Ozan Bey öyle demiş. Ya ben de katılacağım Şaka ama Ege Bey'den çok çekiniyorum demiş. Niye ama çekiniyorum? Ama niye Ege Bey'den Neden? çekiniyorsunuz? Oktay Böyle bir şey Bey'den var. çekinin yani esas. Şeyden çekinmiş olabilir. İlk programım ya hani kötü giderse bütün suçu ona yıkarım falan diye mi acaba? Şaka ilk bölümü sonuçları çünkü bu. İsteyleseniz şöyle yapalım. Bir 84 puanlı olan dinleyicimize bir davetiye verelim. Bir çift davetiye verelim. Dilem Hanım'a mı? Dilem Hanım'a. Tamam. Diğer yarışmacımız kimdi? Şaka bütün değerleri alt üsteden. Hımm. 39.52 artı 12 alandı? Evet evet o O da efendim. Duygu Hanım'dı. Duygu Hanım'ı Hanım da tebrik ederim. Ee, i̇kisi de bu sabahın şanslı isimleri oldular. Esprileri onlara Radyo Otur'un 105. Özel gösteri ve yargıçın daveti ellerini kazandırdı. Perşembe akşamı sinemaksimum Cepada 21.40'ta herkesten önce izleyecekler filmi. Cuma günü sinemaya gitsek ya diyenleri ben ona gittim. Nasıl gittin ya? Daha yeni başlıyor şu <gülüyor> diye bir <gülüyor> güzel bir oldu. orada onlara Onları da dedi. güzel 105, bir espri şansı. Bugüne kadar 104 fırsatınız vardı bu espriyi yapmak için. Hala yapmadınız. 105. kadar ayağınıza kadar gel. Kaçırmayın 105'incisini. O zaman Oktay ve isimleri bir kez daha şey yapalım. Duygu Hanım. Duygu Hanım. Duygu Hanım'ın bizi galiba araması gerekiyor istiyoruz. ayrıntı için. Araması gerekiyor şartoş. Dilem... Twitter'dan kazanan dinleyicimizdeki de kim? Dilem Hanım, Dilem, Dilem Hanım. Bence o da arasın ya. Dilem Hanım siz de arayın. O da şartoş olsun. Arasın. O da arasın. O da arasın. Çünkü dinleyici arasında ayrılık gayrılık yaratmamak lazım. Efendim o arıyor ben niye aramıyorum ben arıyorum o niye aramıyor? Bu tür ikilemleri ortadan kaldırmanın en güzel yolu. Sevgili dinleyiciler, şaka metrin sonuna geldik. Kahkaha dolu bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Beğendiniz mi programı? Abi çok güzel. Çok ben yani ben kendi eleştirilerimi söyleyeyim. Sizin eleştirilerinizi Söyle. hiç almadan ben biraz tutuktum yani şey olarak. İlk yarı biraz tutuktun, ikinci yarı şey Bayağı iyiydi yani. Bir de yani kontrol edemiyorum alet var şaka ama hiç anlaşılmadı taraftan sohbetin tansiyonunu şey yapacağım falan hiç anlaşılmadı ee, <gülüyor> bir de çok karıştı hani bu yarışmayı sokunca ilk programda halbuki yarışma yoktu değil mi senin program formatında yoktu evet yani Son şaka metre işte. aslında bizim sohbetimizi ölçmek için de. Bence tamam. biraz e, acımasız yaklaşıyorsun kendine. Çok değerli toplu, eli yüzü düzgün bir program olmuş. Şaka metre için. Şaka, <gülüyor> şaka metre için söylüyorum. Yani. Hı -hı. İnanır mısın? Yani sadece bir fıkra bölümü bence aksadı. Aksadı evet. Orada da yani... E, o da, işte olan, tamamen, o da benim şeyim. yani Ama orada tamamen gelen kelimeye ve e, şansmacının yeteneğine şans. bağlı. Yani, e, şans. Ama şimdi küçük kazan çıktı, büyük kazan çıktı. Yani çok birbirine benzer kelimeler mi var kuyuda? Ya o var senin. E, çok güzel bir Abi. fıkra var. Onun hazır fıkrası var ya. E, bir kadın doğum uzmanı kazandan çağırmışlar. Yo, ebe mi yoksa neyse. Evet. E, kazan da doğuma gitmiş. Ee, bakmış ortalıkta şey yok bana demiş bir su ısıtın ay demişler kettle bozuk e demiş kazanda mı yok kazanda kaynadı demiş keşke sana çıksaydı sonra... bu baya komik ha. yani ondan sonra kazanı bulamamış ha, nereye verdik komşudaydı deyip oradan komşudan gelinceye <gülüyor> kadar çocuk doğmuş o espri diyorsun sen <gülüyor> Öyle hazır fıkra var ya. Fıkralarla Türkiye. <gülüyor> ben işte hazır kabul etmiyor diye. Şey Onun sonunda bir de Nasi diye patlatsın mı? Bitti gitti gitti işte. Ben hep kızı kazan üzerinden. Alırdım. Hep ha? kızı kazan üzerinden. Mesela bir adam komşusuyla gidiyor. Karadeniz'de. Evet. At Atina'dan bir misafir var. Komşu. Diyorlar birbirlerine. Evet. Onlar kızı kazancıya gidiyor. Sen küçük kazandın. Ben benimki büyük kazandım. Eee o küçük kazan nasıl oldu? Doğum falan seninki mi doğrudu benimki mi doğurdu derken işte onun sonu net değil. diye işte onun sonu. Hmm. Nasi, i̇şte o ben öyle. onu düşünmediğim için <gülüyor> Yunanistan'da ya orada da çünkü nasidiye diye kom diye konuşuyor ya mesela nasidi. Olay Zonguldak'ta geçiyor ama. Hmm. Sen Yunanistan dedin az önce. İşte Yunanistan'dan geliyor arkadaş. Evet, Zonguldak'ta geliyor. Karadeniz'den. O Karadeniz da biri geliyor. Atina'dan biri, Zonguldak. Aşağı oralarda buluşuyorlar. Tamam da yani adam Zonguldak'ta her gittiğin yerin aksanıyla konuşacaksın diye bir şey. Onu unuttun sen o zaman. Gene nasidi diyebilirdi yani. Yani hep böyle evet, ben nasıl iyi çaklama gelmedi için. ne yalan söyleyeyim yani Olsun bunlar tabii ki ilk başta şeyler Yok, değil mi? Değil mi? Benim de ben de demek ki o havuzdaki kelimeleri biraz daha değiştirirsem kuyudaki Ben en çok skeç bölümünü beğendim Sen beğendin. evet kuyudaki şey kelimeleri skeç biraz Skeç bölümünde şey... ben on da şeydim yani skeçte korkuyordum Siz iyi kotardınız hakikaten yani, skeç de bölümü... Skeç bölümü aldı yürüdü zaten yani... Millet de şey zannetti kesin bunlar hazırlandılar önceden. Nasıl de. olacak? Böyle ya. hazır kelimeleri verdi. Nerede o kelimeleri ilk kez duydum ya. Zaten kelimeler o kadar alakasız ki elma. Elmas, selma. Evet. Yani hiçbiriyle Hiçbir, şey bir, bir, bir alakası yeri, yok. Yani. Yani. Hiçbir yani. biriyle alakası yok. Bu arada ee, çok tweet var ama maalesef <gülüyor> <gülüyor> okuyacak başlıyor. Maalesef e, şaka metreyi kapattığımız için. Ay okta çok tweet var şaka sonuna geldik deyince şirin gündem vakti o geldi. Yani şirin gündem patlatsaydık ya. ya bu, bugün zamanı değil artık bugün. Hem vaktimiz doldu. Artık, artık Abi, yarın artık Yarın yapacağız. Şirin gündemin gündem. içinde yarışma. Allah bir dinlüğü ama. Abi zaten o çok süresi kısıtlı olan bir program. Yani onu evet, bölmek istemiyorum ben. Doğru. O zaman son şarkımıza geçelim. Çünkü e, programı da bitireli baya oldu yani Hı -hı. onu beş geçiyor saat Fulio bize kızacak birazdan. Eminim çok kızacak bize. O zaman John Jet'te bitirelim bugün Yarı sabah buluşma dileğiyle. olacak okay. <gülüyor> Pasta, mozzarella, salsa, e passione. Allora, pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizzada yenir. Pepper jam gurme pizza...